Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Can, Günaydın. Can Tombil Günaydın ile canım. beraberiz. Mahir ayrıldı. Evet, bundan sonra öyle mi diyoruz evet. değil mi? Evet öyle. Ee, şimdi çok sayıda hakikaten olan sayıda haberimiz var ama herhalde Avrupa Şampiyonası ile başlayabiliriz. Ondan sonra da işte Aziz Yıldırım meseleleri var. Bugün karar verilecek. Ee, ayrıca da Beşiktaş tadı ne olacak meselesi var ve pek çok da tenis ve diğer spor dalı var. Hepsini şöyle bir elden geçirebileceğimizi ümit ediyorum bu kısacık zamanda. Dediğiniz gibi ama önce şeyle başlayalım. Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ee, finale geldik artık yarı finalleri. Önceki akşam ve önceki gece ve dün gece tamamladık. Ee, finalin adı belli. Evet. Bir finalist herhalde turnuvanın başından beri herkesin tahmin ettiği takım İspanya. Yani son iki maçı çok sıkıcı da oynasalar doğrusu benim bile içime şey geldi artık. Daral geldi. Ee, yani şöyle çünkü pas oyunun evet pozitif bir var ama tempo düşürüp bunu bir pasif savunma yöntemine çevirdiğinde İspanya artık sıkıcı olmaya başlıyor. Yani Çünkü şu çok açık ortadaki futbolcuların bir kısmı. Yani İspanya'nın bu sisteminin ...bazı önemli ayakları... ...fizik olarak en üst düzeyde değiller. Yani şavi mesela... Evet. E, ...yani sadece bir sezonun değil... ...muhtemelen 5-6 sezonun... yorgunun taşıyarak gelmiş buraya. Hani o Barcelona'dan... ...alıştığımız keskinlikte de değil. E bir de teknik direktörü de... ...böyle çok muhafazakar davranıp... ...işte forvetsiz oynayacağım... ...orta sağa bütün topu kontrol edeceğim diye... E, ...bir 11 sürünce sahaya... E, ...forvetsiz... ...yani... Topa hakim olup gol girişimi yapmayan bir takım çıkıyor ortaya. Ee, yani rakipler bazen daha tehlikeli olabiliyorlar hatta. Ee, yani Portekiz maçında da top hakimiyeti de 90 dakika sonunda galiba 55'lere kadar düşmüştü yine. Bu yani İspanya'nın çok istediği bir hedeflediği bir yüzde olduğunu zannetmiyorum. Sonra uzatmadan kapattılar. <gülüyor> fark açtılar tekrar. İstedikleri de çektiler ama e, yani 120 dakikada 10 süt çekmişlerdi. İkisi ya alayı kaleyi bulmuştu. Yani bu tam bir hücum zenginliği denemez elbette. Ee, yani daha fazla gol girişim bekliyor insan. Hani hep Barcelona'ya benzetiliyor İspanya takımı. Ee, ama Messi'siz Barcelona olunca evet, biraz sorun var tabii. <gülüyor> Epey bir fark oluyor. İkisi <gülüyor> evet işte. çünkü yani onun o e, şeyleri e, içeri doğru driptingleri, gol girişimleri, şutları falan hiçbiri yok. E, bir öyle Kaleyi düşünen bir forvet de e, bir şey dedi yani maçın büyük bölümünde e, ciddi sıkıntı oluyor. Ama o zaman da işte e, şeyde böyle böyle bir anlayışla zihniyetle şampiyon da olursa genel futbol adına Avrupa futbolu da zaten dünya futbolunun önemli bir kesimini oluşturuyor. Genel futbol adına da gayet can sıkıcı bir sonuç çıkma çık, çıkmıyor mu? Şöyle yani aslında şunu düşünelim ben yani eleştirdiğimiz takım geriye kapanıp geride bekleyen 8-9 kişi savunma yapan bir takım değil yani oynamaya çalışan pasla ıı, pas trafiğiyle pozitif oynamaya çalışan bir takım ama işte en başta gibi yani düşük tempo gol girişimi ağzı işi sıkıcı hale çeviriyor. Yani tam negatif elbette diyemeyiz negatif ama ıı, hani böyle bir takımdan ıı, daha eğlenceli bir şey bekliyor, oyun bekliyor insan ekran karşısında. Heyecan yok yani. Evet yani onu göremiyoruz maalesef. Evet. Tabii yani finale kadar geldiler. Üst üste üçüncü büyük turnuvada final oynuyor İspanya. Hani Burada genel olarak ki... ıı, hakikaten müthiş bir başarı. Yani bu istikrar ıı, her turnuvada finale kadar gelmek ki işte umadıkları rakipleri sırlasak ıı, birbirinden zorlu takımlar vardır bu üç turnuvada. Ve belki de işte üst üç, üstü üç, üç ilk takım olacaklar pazar akşamı. Rakipleri biraz e, turnuva başında çok tahmin yani bir takım oldu. İtalya oldu. Evet. akşamki maçın evet, sonu. İtalyanlar e, özellikle İngiltere maçındaki oyunlarıyla doğrusu e, benden çok artı puan aldılar. Tabi onda İngiltere'nin de müthiş düşük temposunu ve oyuncuların artık pres yapamayacak halde bitkin olmasının da payı var. Herhalde o maçta İtalya takımı, milli takımı ee, yani tarihinde Helal hele böyle bir turnuvada e, Bulabildiğin bir Hucum zenginini yakalamıştır yani, Topa hakimiyet galiba e, 65-66'lardaydı Kaleye çektikleri 30 şut vardı 17'si kaleye bulmuştu ama gol atamadılar <gülüyor> <gülüyor> 20 dakikada ama Yani o gol atmak için Herhalde İtalya Milikap'ını böyle Çabalarken görmemiştim ben yani işte atıp ofsa sayılan var, direkten dönenler var, Kaleci'nin kurtardıkları var. Sonunda da oyuncularının araya girip koyne attıkları var. Ee, yani çok daha zayıf takımlar karşısında bile bu kadar pozisyon bulamamış olabilir İtalya, yani elemelerde mesela hani. Evet. işte Malta, Estonya öyle takımlarla bile. Ee, buna karşılık dün de ilginç, yine iyi oynadılar ama <gülüyor> buldukları ilk iki pozisyonu gol yapınca, bizim maçın seviyi değişti ve işte balotelli Hani hakikaten çok ilginç bir oyuncu. Ee, ben hani hep şey düşünüyorum. Yani bir kere çok eğlenceli bir oyuncu. Her açıdan. Ee, medyatik bir isim. Sağ içinde, sağ dışındaki e, tavırlarıyla. E, ama bir teknik de içinde yani güvenmeyecek bir oyuncu. Çünkü hiç güvenemezsiniz. Yani e, evde bacağını kesebilir, ikiye oynamayabilir. Sağ içinde kendi arkadaşına kafa atabilir falan öyle şeyler yapabilir. Ama e, yani umut etmediğiniz anda da işte üç koy atıp Maçı kazandırabilir, dün de öyle oldu. Ee, çok hani e, sanki e, halı sahadan üstüne iki gol atıp durum iki sıfıra getirdi ve Almanya'nın artık oradan sonra işinin çok zor olduğu belliydi zaten. Müthiş bir moral bozukluğu yaşadılar zaten. Ee, İtalyan'ın da tabi iyi bildiği iş, bu turnadaki belki bütün takımlardan daha iyi o gerideki alan savunması, ee, özellikle bu sezon e, İtalya liginde çok başı olan Juventus'un neredeyse savunması zaten. O oynuyordu akşam. Kaleci Buffon dahil. Ve e, Almanya baskılı gözüktü ama... hani ...çok net bir pozisyon buldu mu? Hmm, çok da değil herhalde. Yani o işte duraklama dakikalarında itte kaka bir penaltı oldu. O da hani biraz şüpheli. E, anca öyle bir gol bulabildiler. E, ve hani... E, ...favori oldukları ve öyle olduklarını düşündükleri turnuvada... E, Geriye düşmek hakikaten moralini bozmuş gözüktü Almanya böyle bir şey eksikti sanki hani Sağ içinde e, Oyunu çevirelim arkadaşlar Diyecek bir lider eksikliği sanki Göze çaptı maç boyunca Ve e, o şeyi bulamadılar yani İtalya savunmasını açacak e, Yöntemleri bulamadılar e, Bakalım İtalya yani Farklı farklı takımlara karşı oynadı İtalya hani Bir e, çok pasif oynayan Geride bekleyen İngiltere'ye karşı iyi oynadılar e, dün e, pozitif oynayan fizikli Almanya'ya karşı, şimdi finalde de bu sefer pas üstadı İspanya'ya karşı oynayacaklar. E, gruptaki maçları bir bir bitmişti ve İtalya hırpalamıştı bayağı İspanya'yı. E, bakalım burada finalde değişik olacak mı ama e, İtalyan futbolunun da biz zaman zaman kadar küçümsersek küçümseyelim ne kadar önemli bir ekol oldu ekol, ortada neredeyse. yani en problemli yıllarında başarı e, başarılı olmuyor başarı şey yapıyorlar. Başarı elde etmeyi e, başarabiliyorlar. E, 2006'ya atlayalım. Tam işte Juventus skandalı çıkmıştı. O yıl dünya şampiyon oldular. E, bu, bu, ve bu yılda gene şike e, olaylarıyla. Ile... E, yani evet bir sürü oyuncunun morali bozuk. Hı. Onun adı var. Bunun milli takım kadrosundan adam çıkarılıyor. E, bir sürü böyle sorun var. Ona rağmen ekonomik program var filan. E, evet. <gülüyor> Ama işte Müthiş bir ekol, bir de hani öyle işte farkı yatacak bir e, sıradışı yıldız olunca e, işi çözdüler doğrusu. E, peki e, son olarak bu konuyu bırakırken favorin kim? Turun başındaki ikimiz de inildik tabi Almanya demiştim ben. Yani Almanya i̇spanya finali, herkesin normali olacaktı. İtalya değiştirdi. E, tahminim yani İspany herhalde çok istememe rağmen burada favori ve çok kolay şey vereceğini düşünmüyorum ee, pozisyon vermeyecekler de düşünüyorum yine böyle bir zoraki İspanya galibiyeti olabilir hani 1-0 hatta penaltılar bile olabilir yine eee sanki az farklı İspanya ama ben hani böyle bir kıran, kıran yani İtalya gol atsın o maçın seyri değişsin şeyin bu final için temennim bu yani İspanya biraz şeyi kovalasın eee Gol atmak durumunda kalsın. Ee, hatta erken bir İtalya golü şeyi değiştirir yani. İspanya'nın oyununu da değiştirmesine yol açar. Evet daha zevkli olabilir. Pazara değil mi maç? Evet pazar günü Kiev'de Kiev e maç. Günü Kiev'de oynanacak. Ee, iki, i̇ki takımında birer iki ülkende de birer Avrupa şampiyonluğu var. Kadının ikinci şampiyonluğu elde edecek. Şu akşam. İtalya 1968'den bu ara. Beri bu arada Avrupa şampiyonu olmuyor. Olmuyor evet. o da. Epe... 2000'de final oynamışlardı ve Fransa yakıttan mucizevi bir şekilde kaybetmişlerdi. Bir sıfır öndelerdi. Duraklama dakikalarında beraberlik golünü yediler. Uzatmada da altın golle kupayı kaybetmişlerdi o zaman. Evet bakalım onu biz tatildeyken izleriz. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, oradan bir de güncel olarak bugün Aziz Yıldırım'ın Yargılanması yani Yargılanması durumunda Karar günü O konuda da birkaç şey soralım. Evet e, muhtemelen Benim de böyle bir aldığım birkaç tüyo var Hani bugün e, karar açıklanacak Ve e, Aziz Yıldırım tarafı Tahliye bekliyor Yani hapiste az çıkmasını ama e, Sürecin e, Temmize gidecek olmasından dolayı içeride, e, yani Hapiste yattığı süreyi de gözümüze bulundurarak mahkemenin tahliye kararı vermesini bekliyorlar. Yani beraat değil elbette. Mahkeme çıkacak ama tahliye kararı. Ee, sonra da e, yargıta sürecinde e, bazı e, usul e, yargılamadaki usul sorunları yüzünden e, e, yargıtayın davayı iade edeceğini e, düşünüyorlar. E, Söz demek yargılamanın belli bir kısmı tekrar yapılacak. Herhalde yani temiz aşamasında e, bizi yine herhalde en az bir yıllık belki daha fazla bir süre bekliyor ama bugün az yıldırımın tahliye olması muhtemel neredeyse bir yıl olacak. 3 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Bugün değil mi 29 Haziran? Evet. Uzun bir süre geçmiş. Yani bir kısmı gözaltında tabii bir kısmı da tutuklu olarak bir yıl yakın bir süre geçmiş. Mahkemenin de yani şike olduğu kararını vererek hapis cezaları ver, vereceğini e, şeyini aldım ben. E, tahminini aldım. E, öngörü öyle. Az Yıldırma'da herhalde işte 5,5 e, ile 6,5 yıl arası bir hapis cezası verilecek. Tahmin böyle. aldım Duyumlara göre işte e, infaz yasasına göre bunun herhalde 3'te ikisini yatması gerekiyor. O da 4 yıl civarı bir süre diyor muhtemelen. 1 e, yıl e, yatmış oldu. Demek ki kalan. Üç yıl var yani, hani hem e, mahkemenin vereceği karar işte sonra temiz vesaire ama en sonunda herhalde bir hapis kalanı bekliyor olabilir Aziz Yıldırım'ı. Tahminler yani şey böyle benim aldığım bazı tüyolara göre e, tahminler böyle ama bugün e, büyük ihtimalle tahliye bekliyorlar. Bakalım ne olacak. çağlandı. umarım daha önceki bazı e, daha celselerde olduğu gibi şey, duruşmalarda olduğu gibi şey olmaz. E, ...bir polis taraftar arbedesi olmaz... ...çünkü navoş olaylar olmuştu maalesef. Bugünün sakin geçmesini... ...dileyelim hmm, bu evet. bakımda. E, o EFA'da bu arada... ...geçen cuma görüştü ve... E, ...şeyini aldı kararını aldı... ...Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılıyor... ...seneye bir ayrı yaptırım uygulamıyor... ...gördüğümüz kadarıyla. Tabi orada bir açık kapı tuttular... E, ...disiplin kurulu... ...kararıyla hani bunu değişme ihtimali olabilir diye... Sonra Şener Zerdik bu hafta içinde futbol fedasının genel kurulunda konuştu. Ee, hani bu... Şener Zerdik UEFA as başkanı değil mi? Evet UEFA'nın hani ikinci, adamı aslında i̇kinci adam aslında ve çok uzun süredir yönetim kurulunda 1990'dan beri galiba yani 23 yıldır orada görev yapıyor. O ya bazı sonradan bazı etkiler olabilir bu davanın ona hazırlıklı olalım. Hani ben de UEFA için demedin bitir demedim bir OEFA'nın kararıyla ilgili. Yani muhtemelen buradan sonra OEFA artık kararı değiştirmeyecektir. Ama hani kendilerini tabii korumak için bu sürecin her bölümünde yaptıkları gibi e, öyle bir karar alırken bir açık kapı bıraktılar ama Fenerbahçe'yi Şampiyonel Ligi önelemesi e, listesine aldılar. Hatta işte muhtemel rakipler belli. Artık buradan sonra sanki e, onlar Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının kararına Güvenmiş oluyorlar ve hani geçen bir sene zaten Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarını almamışlardı. Böyle devam edecek herhalde durum. Öyle gözüküyor. Evet. Hani bizim bazı olumsuz tahminlerimizin çok dışında bir şey oldu. Hani şu oldu, UEFA şeyde daha sıkı davrandı bu yaz için mali disiplin fair play işte Bursa ve Beşiktaş'ı almamıştı. Bursaspor kas kararıyla geri döndü. ...spor tahkim mahkemesi kararıyla... ...geri döndü Avrupa Kupalarına. Ee, olan Beşiktaş oldu şu durumda. Onların da davası var ama Beşiktaş gidemiyor... ...şu anda Avrupa Kupalarına gözüken o. Bu durumda Türkiye'den bir tek Beşiktaş mı? Gaziantep ne durumda? Gaziantep zaten bu sezon katılamıyordu. katılamıyordu evet. Gelecek sezonlarda katılma hakkı... ...elde ederse oynayamayacak yani... ...üç sene için çünkü o karar evet. olmuştu. Ee, bu sezon... ...yasaklı olan yani bu... ...fiilen yasağı olan bir tek Beşiktaş var. Onun yerine de Eskişehir Sporları'ndı. Avrupa Kupalarında. Ee, böyle bir durum yani. Saniye 5 takımla e, Türkiye temsil edilecek bir olağanüstü değişiklik olmazsa. Evet. Peki. Burada da e, o zaman başka e, diğer ön, elimizdeki önemli şu beş... Aslında Beşiktaş demişken Beşiktaş'ın bir de stat problemi vardı. Evet. Evet. Stat problemi ne kadar olağanüstü bir durum oldu değil mi? Ee, İstanbul'da statlar paylaşılamıyor. <gülüyor> Aslında bir sürü stat var ama benim statım senin stadın diye. E, ilginçtir Türkiye'de e, yani profesyonel liglerde elbette birkaç işçisine olabilir ama statının sahibi olan takım yok. E, Türkiye'deki bütün statlar kamunun. E, işte Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne ait başka kamu kurumuna ait olan var mı bilmiyorum. Belediğimizde Kayseri'de yapıldı tekrar o statın sahibi Belediye mi herhalde o da değil yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğüdür yani işte stadınız tamamen kendi parasıyla yaptırmış arazisini satın almış e, kendi parasıyla yaptırmış e, veya sonradan satın almış kulüp bildiğim kadarıyla yok alt ülkelerde var mıdır hani böyle küçük, küçük kendi stadı olan tahmin etmiyorum e, bu e, aslında hangi ülkelerde böyle? Fransa'da mesela böyle Fransa'da genelde kamuun stadlar. İtalya'da galiba karışık. Mesela İngiltere'de e, Almanya'da genelde e, kulüpler şeyin sahibi stadyumların. E, o yüzden aslında e, bizim büyük kulüpler dahil herkes kendilerine ait olmayan kira aldıkları ya da uzun süre kullanma hakkını aldıkları statlar üzerinden böyle böbürlenme politikası yürütüyorlar. Evet, bizim statlarımız derimsel onlar değil He. mi? E yani, evet öyle. yani Sonuçta e, kamuya ait arazi kiralanıyor. Üzerinde bir futbol sahası yapılıyor ya da daha önceden var olan bir saha var ve o aslında stadyum 360 yılın 365 günün kaçında kullanılıyor. Ya yani en iyi hesapla yapsanız işte diyelim ki takımınız bütün kupalarda üst turlara çıktı. o da kuralar denk geldi 30 özel maç vesaire saysanız 35 maç oynar orada. İşte şimdi yeni dalga var konser falan yapılıyor stadyumlarda. Hani 5-10 da konser ekleyin. Kongreler ben, var. Parti kongreleri oluyor. Olimpiyatlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, ki onlar hani tabii şeyin faaliyeti değil. Tamamen kamunun faaliyetleri aslında. Şeyleri saymamak lazım. Parti kongresi. Ama yani sayalım biz. Işte 10 etkinlikte öyle 45. Geri kalan 320 gün stadyum boş. Hani <gülüyor> Bu da iyi ihtimal. <gülüyor> evet. ee, ve İstanbul'da kaç kullanan kaç stadyum var? Olimpiyatı sayarsak dört. Yani bence aslında bu şehir için hayli lüks bir şey. Yatırım. Hem de şehrin şey bölgelerinde. Yani Olimpiyatı da değil elbette ama iyi bölgelerinde. Yani Beşiktaş, Kadıköy, Arslan Tepe'nin olduğu Tepe aslında biraz sapa gibi gözükse de özellikle trafiği meşguliyetim açısından kilit bir bölgede. Yani şehrin en iyi noktalarında e, futbol stadyumları mı? Hani Kadıköyün göbeğinde öyle bir stadyum olması hakikaten inanılır gibi değil yani trafiği kilitleme o şehrin. yani çünkü maç günleri mesela eğer bir hastanız falan varsa e, bildiğiniz duaları okuyun yani Kadıköy'den çıkamazsınız. E, Beşiktaş da öyle yani ciddi, zaten bunları yönetmekte ciddi sıkıntı çekiyoruz. Şimdi bir de işte benim da büyüsün, onun da büyüsün, ben seni stadyumda oynatmam diye bir komik konuşma var. E, Baktık ki zaten bakan da ikna demiyor. Komik bir tür usulü yol bulmuş. Bir sene sizin stazınızda, bir sene öbürünün stazında diye bir yöntem. Kardeş payı. Evet yani bir sene Beşiktaş şeyde oynayacak. Fenerbahçe'nin stazında. Bir sezonda Galatasaray'ın stazında. Böyle bir kardeş payı. Böyle bir karar mı alındı şimdi? Bakanın sanki şeyi öyle. Böyle yapalım diye. Aslında muhtemelen o kararı empoze etme etkisi var. Hani ben Peki. sizin bu kavganıza... ...kavganızı takmıyorum itirazınızı... ...statlar devlete ait... E, ...kararı verdik oynatırız ama... Hani ...bunu böyle şeyle almak istemiyor muhtemelen... E, ...kendi başına... ...hani bir ikna yöntemiyle... E, ...şeyle almak istiyor... ...masa başında almak istiyor... ...kulüp yöneticileriyle birlikte... ...ama garip bir durum yani... ...bence gayet kolay paylaşılabilir statlar... E, ...yani tabii... ...şimdi futbolun geldiği ticari yapıda ...şunu düşünüyor... Galatasaray mesela işte ben hani burayı tamamen kendi e, kullanım tipime göre dizayn ettim. İşte locaları var, tribünler şöyle. E, i̇çinde ofislerim var. E, hani bir kulüp merkezi gibi düşünüyor. Yani kendince aklı ama hani stadyum tasarlanırken şey açısından stadi yapan devlet böyle mi düşünmüştü? E, doğrusu çok bilemiyorum. E, ayrıca işte Hani belki bir sezonluk sürecek bir şey. Beşiktaş sonra bir şekilde stadını yapacak öyle gözüküyor. Ee, yani bir sezon bir paylaşımdan sonra. Eski kullanım dönecek ya. Muhtemelen ofislere, diğer bölümlere dokunulmayacak. İşte Loja ve tribün kullanımında bir takım, bir takım ufak ayarlamalar yapılabilir. Yani şeyde de bazı dünyada birkaç örneği var. İşte Milano'da Inter ve Milan paylaşıyorlar. Sanıyorum e, Josepben Meyazas tadı belediyeye ait i̇şte hemen o örnek verilince Türkiye uymaz gibi itirazlar yükseldi. Hani bir örnek o. E, Almanya'da bayağı minikli 1860 binik yıllardır stat paylaşırlar. başka e, yani, yani hani çok örnek yok ama bazı örnekler var ve hani bunlar da büyük takımlar sonuçta. E, i̇şin ticari kısmında Türkiye'den çok daha önde de olan takımlar yani gelirleri bu işi organize etmeler açısından da Türk takımlarıyla kıyaslanmayacak takımlar Ben bir, bir iki sene paylaşım sorun getirmeyeceğini düşünüyorum ama, tar ama taraftarlar tabii. açısından problem yaratabilir mi acaba yani özellikle iki takım arasında stadık ortak kullanan iki takımın maçları sırasında iki darbi derbi maçı sırasında hırgür çıkar mı acaba? Derbiler zaten rakip takım seyircisi alınmayacak yine muhtemelen bu sezon. Hı, Sadece ev sahibi olacak. E de öyle bayarlanacak ki iki takımın aynı hafta iç saha maça düşmeyecek. Öyle bir ayarlama yapılacak. Yani tamam, bir hafta ya Galatasaray taraftarları Beşiktaş maçında koltukları kırıp atarsa sahaya ne olacak? Ya da Beşiktaş taraftarları Galatasaray stadının koltuklarını kırıp atarsa ne olacak? şeyken ev sahibiyken öyle ev mi? Sahibi. O zaman kulüpleri ödeyecekler yine maalesef. Ya da Kulübü. Beşiktaş burası Şükrü Saracoğlu buradan çıkış yok dersen olacak. <gülüyor> Eğlenceli durumlar olacak o zaman. <gülüyor> Sattaşında heyler dışarı çıkın bekliyoruz diye. Karışıyor her şey karışıyor. Evet ilginç olabilir. Yani neyse burası da Türkiye her şey olur. Güzel olur. Peki birkaç süreyi de geçtik ama bir iki dakika içinde de geri kalan spor olaylarını da bizim için özetler misin lütfen? Evet yani çok kısa geçelim. Wimbledon devam ediyor. İlk haftayı bitiriyoruz ve herhalde e, dün bir iki uzmanın arkadaşımla da konuşuyordum. E, herhalde yani Grand son 20, 30, 40 yılı neyse en büyük sürprizlerinden biri yaşandı. Rafael Nadal ikinci turda elendi hem de. 100 numaralı, dünya sıralamasında 100 numaralı Çek Lucas Rochol eğlendi Yani ben İtalya Almanya Maçını izledikten sonra Hani ne oluyor Wimbledon'a ne oldu Bugün diye baktım meğerse çatıyı kapatıp Maça devam etmişler Merkez Kort'ta Öyle bulanak var çünkü 3 sezondur Merkez Kort yaptıkları çatı sistemiyle Gece devam edebiliyorlar maçlara O yarım saatte kapanıyor i̇şte bir Yarım saat ara vermişler maçın 5. setiydi ve Tam o anda Rochol 4-2 öne geçti Yani 5 inci sette eee servisini Kırmış dolun. İşte 4 2 4 3 5 3 ve 5 4'ten sonra şeye geldi artık. Ee, rakibini bitirmenin eşiğine geldi. Wagner'dan de hiç e, şey vermeden, sayı vermeden Nadal'ı yendi herhalde. E, bu kadar büyük bir sürpriz. E, işte hani birkaç kere görülmüştür. Yani çok ender herhalde. E, yani Nadal 2005'ten beri ilk defa bir turnuvada bu kadar erken eleniyor bir günse turnuvası. O da Wimbledon'mış zaten. Ee, ikinci tuza gitti yani ve turnuvanın gerek alan dışında bütün sezonu etkileyecek bir sonuç. Çünkü hem e, burada tabi finale kadar gidemeyeceği için Federer ve Djokovic iki büyük akibini Hem de bu turnuvada burada kaybedeceği puanlar şeyi etkileyecek yani. genel klasmanı. Dünya sığlamasını evet. Yani geçen sene 1200 puan almıştı. Burada galiba 130'da kalıyor. Ee, bu onun sığlamasına eksi işte 1000 70 olarak yansıyacak aşağı yukarı. Ee, büyük bir kayıp. Ve hani sezonun kalanı için hem Federer hem Djokovic'e koz veren, veren bir durum. Bir şey orada finbolluğunu haftaya biraz konuşuruz. Ee, bir yandan Helsinki'de Avrupa Atletizm şampiyonası var. Bütün bu etkinliklerin arasında bu haftanın içinde biraz kaynayan bir organizasyon. Ee, artık 4 yılda değil 2 yılda bir yapılıyor. Türkiye'de 41 atletle katılıyor. Tarihinin en kalabalık e, kafilesiyle. E, bu bakımdan Mutluluk verici ve e, bir madalyada geldi turnuvanın şampiyonun ilk gününde. 5000 metrede e, e, Polat Kemboyu Arikan, e, Kenya kökenli e, Türk atleti e, gümüş madalya kazandı. Üstelik 3. Ay, turda ayakkabısı çıkmasına rağmen e, sonuna kadar dayandı. Ve 1950'den bu yana şampiyonada madalya kazanan ilk erkek atlet oldu Türkiye'den de. Ee, ama diğer bazı atletler tabi şeyler var, her kırıklıkları var. Cirit'te Fatih Yavan gibi birkaç isim. Çok erken elendiler. Ee, e, bir tabii bir önemli şey de etkinlikte bugün. E, Ankara'da e, kadınlar basketbol olimpiyat elemeleri devam ediyor. E, Türk milli takımı ilk turu rahat geçti ve bugün çeyrek finale Arjantinle oynuyorlar. E, bugün çeyrek finali kazandıkları takdirde olimpiyatı garantileyecekler. Ve ikinci e, takım olacak. voleybolculardan sonra olimpiyata giden ve yine kadın takımı dikkatinizi çekiyorum ve e, şeyi garantilemiş olacak artık. Olimpiyata gidecek e, kadın sporcu sayısının e, erkeklere geçmesi garanti olacak bu sonuçta. Şu evet, an bu da önemli yani ve muhtemelen de olacak değil mi öyle tabi. E, öyle gözüküyor yani Japonya ile koydu Türkiye e, grup maçlarında işte 10-12. Yani 12 ve 16 sayı farklı sanıyorum kazandığı maçları. Ee, yani burada da Türkiye'nin ayarında olan takımlar hep diğer çeyrek eşleşmelerinde kaldı. Fransa Çık Cumhuriyeti gibi. Ee, yani Türkiye maçın favorisi hem ev sahibi hem motivasyon hem tecrübe farkıyla maçın favorisi. Yani bu sabah Olimpiyat'a gidecek sporcu listesinde 46 45 kadınlar öndeydi. Ee, bu akşam saatlerinde bu 58-45 olabilir. <gülüyor> Ve şey açısından da, bütün sporcu açısından da büyük bir rekor Türkiye'de. Yani e, 67'den 100'e 100 e çıkacak. Türkiye'nin şey, olimpiyatlara gönderdiği sporcu rekoru. E, tabii hep söylüyorum ya takım sporunun büyük artısı var. E, 12 artı 12, 24 sporcu zaten takım sporlarından göndermiş oluyorsunuz. E, bence büyük bir başarı olacak yani. Evet. Peki Hı. o zaman burada bitiriyoruz. Evet tam bir oldu değil mi? Böyle bir haftadayız ki yani şu yer, etkinlik sayısı. E, yarın da Fransa turu başlıyor artık. Onun sonraki 3 haftada, e, üç haftada e, konuşma imkanı buluruz. Gelecek hafta yokuz ama ondan sonraki haftalarda konuşuruz. Evet, size iyi tatiller. Hı. Tüm dinleyicileri e, selamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçak. Alp spor.